Hocam öncelikle bir iki hafta önce Zeki Karaca Aslan, Nikli kardeşin bir sorusu vardı. Fakat o kardeş erken vakitlerde giremiyor işi veya başka programları sebebiyle. Ancak ders başladıktan sonra girebiliyor. Onun sorusunu hatırlıyor musunuz? Bu zekat verip de bu zekatı vergiden düşürmek için başvuru yapıldığı takdirde bunun herhangi bir sıkıntısı var mı? Dinen diyerek böyle bir soru sormuştu. İsterseniz önce bununla başlayalım. O arkadaş da kayıttan dinleyecek inşallah. Selamlar Aleyküm. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakaatuh. Hepinizde hayırlı akşamlar. He, o kardeşin, zannedersem Almanya, e, Fransa'dan soruyordu. Onun sorusunu şu an tam ben hatırlayamadım ama e, biraz karışıktı zannedersem. E, ama benim anladığım şekliyle sende e, zekat verip bu zekatı vergiden düşürme. E, bunu zannedersem her isim altında yapmıyorlar Avrupa'da. Normal şirketin bazı özel harcamalarını masraf şeklinde vergiden düşebiliyorsun. E, orada resmi olan bir derneğe yardım şeklinde çıkış yaparsan makbuzun olursa bunu da düşürebiliyorsun vergiden ee, benim anladığım kadarıyla o kardeşin sorduğu soru e, yani resmi kayıtlara geçilmeden herhalde böyleydi vergiden kaçırarak yani kendisi vergi vermiyor onun yerine zekat vererek herhalde böyle bir soru şekliydi o tam hatırlayamadım ama az önceki dediğim şekliyle öyleyse bunu nasıl yapacak? Mesela Fransa'da ya resmi bir derneğe yardım olarak verecek ya resmi bir derneğe zekat geçmez. Zekat bizzat zekat verilecek kimselerin bizati eline vermek gerekir ki kendi ihtiyaçlarını gidersinler yani bu yedi sınıfın dışındaki kimseye zekat verilmez yani bir dernek harcamasına ona buna ancak yardım edebilir, infakta bulunur onu kendisi gelsin tekrar bir soruyu netleştirsin sen hatırlamıyorsan ona göre cevaplayalım başka soruya geçelim o gelsin netleştirsin Derslerine bile giremiyor demişti. Buyur. Selamlar Tekrar. Hocam, e, günümüzde yani yeni gündeme gelen meselelerden e, bir iki mesele var. Bunlardan birisi. E, bazı maddelerin aslının değişmesiyle hükmünün değişip değişmeyeceği konusu. Buna örnek olarak e, eski fıkıh kitaplarında mesela yani örnek olarak sıklanılıyor bu mesela bir domuz e, tuz gölüne düşse tuzluya düşse ve tuz haline dönüşse e, bunu yemekte yani bunu kullanmakta beis yoktur şeklinde bir fetvaya atıf yapılarak günümüzde de bazı maddelerin e, asli şeklini değiştirmek suretiyle hükmünün değişeceğini söyleyen kimseler var. Özellikle bu helal gıda araştırmalarında gündeme gelen bir mesele. Bu da doğru mudur? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Eee Eski fıkıh kitaplarında e, bazı şeylerin yakılarak önceki hüviyetini, niteliğini kaybettiği söylenerek e, yani şekil değiştirirse önceki hüviyetini kaybederse e, o zaman caiz olur şeklinde bir fetva var. E, Hanefi mezhebinde de şaraba tuz atılarak o şarap sirkeleştirilir ve kullanılması caizdir şeklinde bir fetva oluşmuştur. Halbuki Müslim'e baktığınız zaman bu yasaklanmıştır. Yani böyle bir değişime orası uğra bile bunun yapılması yasaklanmıştır. Şaraba tuz atarak sirkeleştirilme. Ee, onun dışında doğru e, biz mesela su da bunu örneklendirebiliriz. Diyelim ki akan su pislik tutmaz. Ee, ister istemez temizliyor. Kendi kendini temizler. Ee, oraya her çeşit hayvan düşebilir. Bu mümkündür. Ee, ondan sonra e, toplu halde bulunan, havuz şeklinde bulunan yerlerde ise suyun tadı, rengi, kokusu değişmediği müddetçe e, düşen Burada tefrik edilmiyor. Şu düşerse bu düşerse denilmiyor. Ne düşerse düşsün, ne bulaşırsa bulaşsın, sirayet ederse etsin. Koku e, tabii öyle de olsa e, tabii ki e, kokusunu değiştirmiyorsa, rengini değiştirmiyorsa, tadı değişmiyorsa e, o su kullanılabilirdir. Bunu zamanımızda e, bazı yapılan işler için kullanıyorlar. Mesela e, muz aroması dedikleri şey. Mesela tabi muz aroması diyor. tabii ki tabi. Yani sentetik değil. Kimi bir madde değil. Nasıl yapıyorlar? Tavuğu yakarak tavuğu yaktığında muz kokusu gibi bir koku veriyor. E, burada da ekseriyetle çöpe atılan tavuğun kısmından yakarak bunu elde ediyorlar. E ya Bu haram da olsa kesilişinde İslami bir kural uygulanmasa bile yakıldığı için, şekil değiştiği için bu helaldir gibi bir fetvayı oluşturmak için buna gidiyorlar. E ve bence şu an bu gibi sorunlar pek kalmadı artık. E mesela Yahudilerin e Avrupa'da büyük bir kuruluşları vardır, boşer dedikleri. E bunlar kendilerince göre bizde de ekseriyetle uyan şeylerde haramı, helali ayırt ederek yapanlar var. Bunlar bilmiyorum neye kullanmak istiyorlar, değişebilir. Bu doğrudur. Yani bir domuz suya da düşebilir. Ee, mesela tavu düşünün, tavuğun yediği her türlü pislik vardır. Ama onun taşlığı onu yani taşlık dediğimiz şey onu rahatlıkla temizleyebilip defedebiliyor Bu mümkündür. Ama bunu farklı şeylere kullanma bence e, baya bir sorun yaşatır. Buna kat'i delil ve nastarın olması gerekiyor. Böyle bir delil nasıl olsa ancak suda biz bu örnekliği görebiliyoruz. Suyun dışında böyle bir örnek görmüyoruz. Bunu biz bir zaman şekerin e, rafinaj işleminde karşılaşmıştık. Daha önceden şekeri rafine yapabilmek için kalker taşı kullanıyorlardı. Kireç taşı. Bu bitince bunun yerine e, kimyada nuar animal dedikleri e, bir şey kullanmaya başladı, başlıyorlar. Bu da kasaplardan artan kemikleri toplayıp yakıyorlar. Bundan elde ettikleri işte, nuar animal dedikleri şeyle Şekerin rafinaj ameliyesini yapıyorlar. Bu ortamda da çıkmıştı e, Ve biz bundan da sakınmıştık. Çünkü şekeri çaya attığında suyun üstüne tomurcuk halinde yağlar çıkıyordu. Yağ basbaya belli oluyordu. E, bu da gösteriyor ki o şekil değiştirmiyor. O ya aynen orada oluyor yani. Var. Tabii bunun içinde domuz kemiği de olur. Kasaplardan topladıkları. Normal inek Sığır kemiği de olur. Ama İslami kurallara göre kesilmeyen sığırlarda hepsi içinde olabiliyor. Onun için bunlar biraz herhalde işin yumuşak tarafına kaçmak için hasreten Avrupa'da çok kullanılıyor bu şeyler. Bence şu an bu gibi yiyecekler bu denli bizi rahatsız edebilecek şeylerden kurtulma artık çok rahat. Eskisi gibi değil. Onun için pek bir sorun oluşturmuyor bunlar. Buna katı bir delil olmadığı müddetçe Böyle bir ameliyenin akabinde işte aslı değiştiği için hükmü de değişir şeklinde bir fetva verebilmek için kati bir delilin olması gerekiyor. Değilse Allah göstermesin. Haram helal, helala haram yapma gibi bir duruma düşebiliriz. Evet. Çünkü evet, pek bıraktım. Allah razı olsun hocam. Ee, işte bir kardeş e, şöyle bir soru yazdı az önce. Uzun saçlı erkeklerin namazda saç örgülerini açması gerekiyor mu? Ee, bunu kısaca cevaplarsınız Allah halim. Bunun arkasından da e, kasko veyahut isteğe bağlı sigortalar hakkında e, işte bunun kumara benzemesi veyahut e, faizli uygulamalarla benzer yönlerini e, akılla yanaşanlardan birisi hiç kimse kumar oynamak için işte tutup da e, kasko sigortası yaptırmaz veya faiz kazanmak için kasko sigortasına başvurmaz gibi gerekçelerle e, sigortanın isteğe bağlı sigortanın haramlığını e, akli şeylerle eleştiriyor. E, bizim sigorta ve kasko gibi isteğe bağlı sigortaların e, haramlığına dair delilimiz. Hakkında bilgi verirseniz, Allah razı olsun. Selam Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ee, selamun aleyküm. Ee, namazdayken e, elbise toplama, saçları toplama, e, Şeyh Albani'nin zikrettiği gibi, Kadınlar için ekseriyetle bunu gündeme getiriyor çünkü zamanımızda ekseriyetle kadınlar bunu yapıyor. Saçların da salı verilmesi gerektiğini söylüyor. Bazı şu an toplayan erkekler pek yok gibi. Uzun saçlı erkekler var ama pek kurdele takar tipte saç büyüten yok. Eğer o öyleyse bunu da salı vermek gerekir. Bunu da salı vermek gerekir. Ee, sigortaya gelince şimdi sigorta gibi bir işlemi ismen haram etmek mümkün değildir. Çünkü sigorta kelimesi İslam hukukunda bilinmeyen bir kelime yabancı bir kelime. Ee, bunu e, işlem olarak gündeme getirirsek eğer şeran yasaklanan bir konumu varsa mesele olarak onu o şekilde ele alır haram diyebiliriz veyahut caizdir, helal diyebiliriz. Ee, normalde sigorta şirketlerinin e, yani kumara benzetilmesi e, yani makul bir e, benzetme değildir bu. E, kumar değildir. İhtiyaten kendisini tedbire almak için. Mesela Suud'da ismen yaklaşarak e, ses iyi varmıyor mu? Şimdi iime, şimdi iime. Mesela Suudi Arabistan'da buna isim olarak yaklaşıyor. Herkes Haram demiş. E, diyelim ki bir araba sigortasını Suud'da e, Haram'a hiç bulaşmadan bunun tesis edilmesi mümkündür. Nasıl mümkündür? E, araba sahipleri giderler bir şirkete. Ee, senelik diyelim ki 500 riyala sigorta olurlar. Bunu ister kendisi kullansın ister bir başkası kullansın önemli değil. Ee, bazen başkası kullanır, bazen senin başına da gelebilir. Böyle bir kazada mesela birisi birisiyle kaza yapıyor ve burada adam da biliyor ekseriyetle. Ee, kasıt olma, olmadığı için ekseriyetle kasıtsız diyorlar bu kazaya. Kadı tutuyor 150 bin riyal Buna ölen adamın Diyetini hükmediyor Bu adam da bu diyeti Birdenbire verme imkanına sahip Değil kadının verdiği Hükmü kopyalattırıyor elinde Cami kapılarında başlıyor Para dilenmeye Şimdi bu böyle olacağına Diyelim ki bir şehirde bir şirket Devlet buna ayak olur Herkes senelik 500 riyal Gibi bir para yatırır Burada ben de kaza yapabilirim. Cami kapısında benim para verdiğim adam orada para vereceğime normal bu niyetle verdiğim bir şekilde bu insanlar bundan istifade edebilirler. Bunun neresi aram? Bir nevi yardımı kendi lehinde veyahut başkalarının lehinde önceden ver mukaddemen vermiş olursun. Sadece bunu batıl yolda yeyip kullanmama kaydıyla. Mesela şu an tutup bu parayı bir bankaya yatırma zorundadır. Ha Benim oraya verdiğim paradan bankaya konarak benim bir nasibim var mı? Bunun üzerinde belki durabiliriz. Değilse bunu haram edecek bir işlem olmayınca bunu nasıl haram edebiliriz? Aynen sigorta da böyle. Ee, düşünün Avrupa'da e, sigortalar, hastalık sigortaları ekseriyetle e, bundan 100 sene önce kurulmuş dini kuruluşlardır. Çünkü birisinin kendi hastalık masraflarını gidermesi baya bir külfet getirdiği için işveren kendisinden kesilen parayla kendisi de veriyor kişi sigortalanıyor aylık. Bunlar bir yerde toplanıyor kasada ondan sonra hastalara oraya kayıtlı olan üyelere diyelim masrafları nispetinde buradan harcanılıyor. E, i̇lerledikçe bunlar bazen yetmiyordu. E, bu sigorta şirket, şirketleri gidip bazı doktorlarla anlaşıyorlar. Benim kartım olan hasta size geldiğinde ayda şu kadar hasta gelebilir. Ben sana aylık şu kadar vereceğim. Sen gelen hastaları muayene et ücretsiz diye ucuza getirebilmek için. Bazen hastane kurarak bunu yaptı. Tabii ki orada çalışan kimseler de olacak. Onların da masraflarının buradan alınması gerekir. Eğer bu para devamlı birikiyor bir yardım fon şeklini alıyorsa ondan sonra orada çalışanlar bunu yiyorlarsa yani illa birisinin cebine gitmeyecek bir şekilde ise ki bunu yapmak mümkündür. Tek bir sorun normal yaygın olan zamanımızdaki şekliyle e, bankalarla iş yapma sorunu oluyor. Şu an düşünün devlet memur olan, çalışan, aylıkçı olan bir iş yerinde de çalışsa artık Türkiye'de bile yüzde 80 bu bankayılan geliyor. E, istek üzere ve yani isteğe bağlı falan zorda gibi bir durum bazı şeyleri helal etmez. Şu an biz e, bazı sebeplerden dolayı harama bulaşıyorsak. Ee, bunu mübah göstermek için helal dememiz gerekmiyor. Bu haramdır ama bunu yapma zorunda kalıyoruz bir yere kadar. Ha bundan da eğer topluca kurtulmaya çalışmazsak o zaman sorumluluk daha farklı olur. Terden bu gibi şeylerden kurtulma çalışma zamanımızda çok çok zor iştir. Diyelim ki benim aylığım direkt e, devlet bunu öyle yapıyor, bankaya veriyor. E, bense tutup yani bunu bankadan çekme zorunda kalıyorum. Her ne kadar gidip birdenbire paramı çeksem bile bu da bazen mümkün olmuyor. Çünkü günde diyelim ki 500 eurodan fazla para çekmeye müsaade etmiyor. Halbuki senin aylığın bundan fazla. Bence bu gibi işler muasır sorunlar değildir. Bazen öyle diyorlar. Geçmişte böyle bir sorun yoktu. Hadi bakalım şimdi iştahat et deyip, yani içtihadın dinden edille şeriye olduğunu göstermek için böyle örnek vererlerdi eskiden. Sigorta ya doğrudan doğruya haram demek mümkün değil ama onun içindeki bazı muamele icraat harama bulaşan şeyler olabiliyor. Bu mümkün. Biz onların üzerinde durur, onları yasaklarız. Bunu şimdi isteğe bağlı veyahut isteğe bağlı olmayan eğer sen sigortalı olmasan diyelim arabana sigorta yapmasan gittin birisinin arabasına vurdun. Ve orada bir de adam öldü. E, dert yani dert alıyorsun başına. Şimdi öyle bir moda oldu ki herkes araba alıyor. E, arabayı da faize alıyor bir yerde. Mesela bunu düşünmüyor. Arabayı faiz almasını gündeme getirmiyor. Sigortayı gündeme getiriyor. E, bunlara hiçbir zaman akılla yaklaşamayız. Eğer İslam'da daha önceden yasak olan bir muamele şekliyle örtüşüyorsa biz o muameleden dolayı buna haram deriz. Ben mesela sigortaya burada faize bulaştığı için veyahut onun adına verdiği parayı adam götürüp şirket diyelim götürüp faize yatırıyor. Bazen bu o zor yani onu yapma zorunda kalıyorsun. Bunu devlet mesela şirketlerden almalı. Devlet bunu daha hoş bir şekilde diyelim ki bizim Türkiye'deki sigorta sistemi devlet topluyor, kişi kazanmıyor burada. Yani kişinin cebine giren bir şey yok. Sadece geçmiş devrelerde idareciler döneminde sigortanın bu denli birikmiş parası yeniliyordu, çarçur ediliyordu. Devlet, de, devlet ise burada sadece bankaya koyup ona faiz kazandığı için kazandırdığı için sorumluluk buradan kaynaklanır. Ha, Bu, bu, bu da devlet herkedi şu an sigortalı olma mecbur etti. Yani sen gidip kayda olmasan bile seni borçlu olarak görmeye başladı şimdi bu ortamda. Tabii ki bunların hepsi e, akıllan değil naslarla böyle bir muamelenin yasaklığı düşünülüp böyle hareket etmek gerekiyor. Onun için isteğe bağlı ve mecburi diye ayırmayacağız. O haramsa haramdır. E, ondan sakınma imkanı var. Ferden sakınamıyorsak topluca sakınmak mümkündür. Ha, Şimdi bunun belasından kurtulamıyorsak ileriye doğru nasıl kurtulmamız gerektiğini düşünebiliriz. Ha. Buna böyle bakmak gerekiyor. E, bu tabii benim param nasıl aylığım normal devlet bankaya yatırıp ben oradan gidip çekiyorsam her halükarda zamanımızın en büyük pisliği diyelim, yani bu denli faize bulaşıyoruz. E, yasak olan bu yönüdür. Başka türlü bunu kumar oynamak gibi benzeterek yasaklama, e, dediğin gibi akılcıların, akılen yaklaşanların işi. Nasden yaklaşanların değil. E, kumar oynama, milli piyangoya diyebilirsin, bu bir kumar oynamadır. Doğru. Milli piyangodan başka yapanlar da bunu var. Ha, bu da bir kumardır. Ama diyelim ki bazı mağazalar e, benden şu kadar alışveriş yaparsan size şu kadar şöyle bir mükafat var diye dediği zaman buna haram diyemezsiniz. Çünkü o alışveriş yaptığınız kadar size iskonto tipinde bir şeyler yapıyor. Veyahut müşteriyi teşvik etmek için işte bizden alışveriş yaparsanız size kupon veriyoruz. Belli bir şeyden sonra bu kuponlar tombala tipi çekiliyor. Kazanına şu veriyor, veriliyor gibi. Bu gibi şey kumar değildir. Aynen nasıl? E, iki kişi güreşir. Bunun üzerine bahis yapılırsa bu kumardır. Ama güreşenlere denilir ki kim kazanırsa ona bir öküz vereceğiz. A bak bu kumar değildir. Topluca konulan bir mükafattır. Bence bu gibi meselelere böyle yaklaşmak gerekir. Evet. Bunun cevabı da bu kadar. isteğe bağlı ve evet mecbur kalınan e, kasko dediniz. Normal trafik sigortası herhalde böyle ayırt etmek istediğiniz Hepsi bence aynıdır. Eğer harama bulaşan bir yeri varsa ondan dolayı haramdır. Selamünaleyküm. Allah razı olsun hocam. Ee, bir kardeşimiz Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse kendisinden sorulan bir meseleyi gizler de cevap vermezse Allah kıyamet gününde ona ateşten bir gem vurur. Tirmizi i̇bn Ahmet bin Hanber, Ebu Davud rivayet etmiştirdir. Bu hadisi nasıl anlamalıyız diye sormuş. Allah-u Alem bu hadisin muhatabı herkes midir? Yani her birerimiz bu hadisten sorumlu muyuz? Şeklinde sormak istedi galiba. Buyurun hocam. Selamun aleyküm. selamun aleyküm. Şimdi bu hadisi şerif mutlak genel anlamıyla ele alınır. Her kim bildiği bir şeyi gizlerse diyelim ki bu bir şahitlik meselesidir. Bildiğin bir şey var. Ee, eğer sen şahitlik yapmazsan birileri mağdur olacak. Ee, Şahitle çağrılmasan bile e, söyleme zorunluluğu varsa bunu demen gerekiyor. Ama gizleme kimseye zarar vermiyorsa aksine fitneyi yatıştırıyorsa gizlemen gerekir. Dinden bildiğin bir şey varsa bunu katiyette gizlemen gerekmiyor. Söylemen gerekir. Onun için bu her şeyde kullanılabilir. Ki sahabe ekseriyetle eğer şu olmasaydı yani bunu kastederek ben birçok şeyi yani söylemeyi düşünmezdim diyor Ebu Hureyre. Hatırladığım kadarıyla bu rivayet Müslüm'de de var. Eğer iyi hatırlıyorsam, karıştırmıyorsam, Ebu Hureyre buna sebep söylüyor ve herkes buna muhataptır. Her meselede muhataptır. Belli başlı meselelerde değil. Tabii bu bilinen doğrular birilerinin ayıplarını açma anlamında değildir. O ayıbı çıkarmadır ki, ayıbı ortaya dökmedir ki, bu katiyetle bu değildir. Gizleme birisine zarar verecekse, zarar veriyorsa, hakkı ket metme anlamı taşıyorsa, bunu böyle düşünmek gerekiyor. Evet. Evet. Bunun cevabı da bu kadar. Selamun Aleyküm. Ee, diğer bir soru şu şekilde hocam. Kardeş şöyle yazmış. Benim hanımım Türkiye'de başörtü yasağı yüzünden üniversitesini bırakmıştı. Şimdi burada nikabı ile yani Almanya'yı kastediyor. E, nikabı ile kalan bir seneyi okuyup diplomasını alabileceğini öğrendik. Sorumuz böyle kadın erkek karışık üniversitede nikabı ile eğitimini bitirebilir mi diye sormuş. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm e, Bu Sayit Hoca galiba e, Telefondan meşgul bilmiyorum ha, Tamam Soru anlaşıldı değil mi hocam Selamünaleyküm. Aleyküm e, Aleyküm Sorunu anladım da ben Niki e, Tıklamadan konuşmaya Başlamışım Evet soru anlaşıldı Şimdi zannedersem arkadaşlar bu ihtilatı anlayamıyorlar. Yani kadın erkek bir arada olma şeyini. Ee, mesela bir kadın e, tesettüre riayet ederek çarşıya çıkabilir mi? Çıkabilir. Kocasının izni olduktan sonra yalnız başına da gidebilir mi? Gidebilir. Hmm. Yok. E, zarure tale şeyi yok şimdi burada. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Mescide gidebilir mi? Gidebilir. Ha, ihtilat bu ihtilat değildir. Şimdi oturun evinizde oturun mutlak değildir. Mesela Esma'ya bakıyorsun, yalnız başına daha o toplamağa gidiyor Allah Resulü. Yolda rastlıyor, devesinin arkasına bindirmek istiyor. Ama diyor ben. E, Zübeyir bin Avam'ın nedenli kıskanç olduğunu bildiğim için bunu yapmadım diyor. Burada evinizde otur, mutlak değildir. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Çünkü mutlak olsaydı kocasından izinsiz dışarı çıkan evine dönene kadar melekler ona lanet eder. Sözü niye olur o zaman? Bu kendi başına çıkmayı, yani şey, e, izinsiz çıkmaması içindir. Bu, bu ihtilat değildir. Buna hiç kimse ihtilat diyemez. Şimdi mutlak e, katiyetle kimse anlamamıştır. Uygulamada da yok bu. Böyle bir uygulama yok. Çünkü çıkmışlardır. Ayşe Valide mi çıkmıştır? Çok çıkmıştır. Hı -hı. E, dönüyorsun şimdi Okula gelince, okulda ihtilat var mı? Büyük bir meydan salonda diyelim, dershanede, kadın erkek olması, ayrı ayrı masalara oturuyorlarsa buna ihtilat denilmez. Ama şu denilebilir, yakın temas sağlanabilecek bir ortamdasınız. Ha, Yakın temas sağlanacak bir ortamdasınız. İlişki daha farklı olabilir birçok fitneye sebep olabilecek konu olabilir. O zaman sakınılması gereken şeyler, farklı şeyler olur. Kadın mescide gidebilir mi? Hiç bölmesiz arka safta durabilir. Buna ihtilat mı demek gerekiyor? Hayır. Haçta daha daha, daha kötüsü var. Yani neredeyse omuz omuza sürtünerek bir temas var. Buna hiç kimse ihtilat diyemez. Ha, sakıncalıdır. Hımm söz konu, birbirlerini görmeleri tabi yolda da görmeleri sakıncalıdır gözlerini yere diksinler diyor ondan dedim ya bir dershanede bir yerde görebilirler tabii ki görürler hatta Allah Resulü'nün zamanında rükudan kalkılırken secdeden kalkılırken kadınların erkeklerden sonra kalkmalarını tavsiye ediyor neden ediyor çünkü tek elbise giydikleri, izar giydikleri için bazen, yani bazı yerleri görünebiliyordu. O zaman gözleri yere dikmeni anlama gelir. İnsanlar şimdi göze dikmeyi unutuyorlar, ondan sonra dışarı çıktığında birbirlerini görmüyorlar mı? Tabii görüyorlar, sen de gözünü diker, yürü, yani yumar, önüne diker gidersin. Sakınmalı, sakın, sakınılması gereken şeyler burada farklılaşıyor. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den alıyor. Sahabenin birisi yeni evlenmişti. Allah Resulü ziyaretine gidiyor. Onun hanımı hizmet ediyor. Bunu şimdi mutlak, çok geniş çaplı ele alarak, ha beraber yemek yenilebilir mi? Beraber yemek yenilinde bundan ortamda farklı şeylerin oluşması var. Bunları telafi edebiliyorsan, telafi edebiliyorsan yasak olacak şeyleri bunu kimse yasaklayamaz. Ama buna cevaz verip de e, yakın temas sağlanabilecek konumları ihmal etme tabii ki bu da fitnedir. Ama doğrudan diye ihtila, ihtilatı e, sebep kılarak okuyamaz diye bir şey söyleyemeyiz. Ha halvete kalmaması gerekiyor. E, diyelim ki öğretmen sınıfta. Herkese çıkın, Ayşe sen kal diyebilir. A bak bu bir sorundur. Yani sorun olan şeyleri gündeme getirmemiz gerekiyor. Müdür odasına yalnız başına çağırabilir. Müdür yalnız başına çağırabiliyor. Taciz olmaz mı? E tabi olur. Biz sakınılması gereken şeylerden sakınmamız gerekiyor. Hatta mescitlere kadınlarınızı, kadınlarınızı mescitlere gitmekten alıkoymayın deyince salim. Mescide çıkarız diyerek başka yerlere gidemezler mi diyor. E tabi giderler. Ama buna sebep tutup mescide gitmeyi yasaklayamayız. Onun için daha böyle dikkatli yaklaşmak gerekiyor. E, tamamlayabilir ama bunlara riayet ediyorsa e, bir zaman Kayseri'deydi bir derste e, kızların okuması hakkında sorulduğunda ben okumayı yasaklayamayız. Ama okurken bazı şeylere de dikkat edilmesi gerekir. Mesela okuyan bir çocuk devamlı sosyal bir e, ilişki ortamında bulununca, e, ben orada o an dikkat etmeden bir kelime kullanmıştım, bu denli sosyal hayatta olan birisi daha yırtık oluyor. Hatta bir erkekle bile konuşurken sanki gözünün içine girecekmiş gibi bakıyor. Orada gözlerinizi haramdan sakının yere dikin, Aniden bakışlar müstesna. ikincinin hesabı vardır. Bunlar ihmal ediliyor. Ondan sonra genel anlamdaki okuma izin verilen fetvayı alıp onunla amel etmeye başlıyor. Yani okuyabilir ama daha ona dönük, dikkat etmesi gereken, sakınması gereken çok şey vardır. Böyle ele almak gerekiyor. Ee, evet. Ee, ne ee, Evlerinizde e, oturun sözü evlerinizde bulunun. E, katiyetle mutlak bir emir değildir. Ha, şöyle diyebilirsin. Mesela su toplumunda ekseriyetle bu görünür. Cumhur cemaat, ailece, çarşılarda hususi gezilmeye gidilir. E, çarşı derken alışveriş yapılan yerlerde şeytanın cirit attı cirit ortamlardır. Ama buna sebep biz tutup. Kadının dışarı çıkmasını mutlak bir şekilde yasaklayamayız. Evet. Ee, arada geçilen bir şey var mı? Ee, lüz lüzumsuz bir şekilde dışarı çıkma fetvası alıyor. Maşallah. Yani bütün erkeklerin hissedeceği bir koku sürüyor. Elbisesi ona göre dikkat çekiyor. Yani Bunlara dikkat etmeden dışarı çıkma fetvasıyla da hareket edilemez. Evet. Bu soruda bu kadar. Selamun Aleyküm. Allah razı olsun hocam. Ee, bu meseleyle ilgili olarak belki e, kafalarda soru işareti oluşturan daha başka şeyler var da. E, şimdilik uzamaması için e, erteleyelim inşallah. E, fakat zaman zaman e, müsait oldukça aktarırız inşallah. E, şimdi e, başka bir kardeş şöyle sormuş. E, camilerde ratibe sünnetlerini, nafile sünnetleri kılmak konusunda bazı arkadaşlar bir şeyler anlatabilmek için, insanlara bir şeyler anlatabilmek için camilerde namazları kılmalıyız diyorlar. Ben ise peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu namazları evde kılması sebebiyle evde kılıyorum. Bu arkadaşların haklılık payı var mıdır? şeklinde sormuş. Buyurun hocam. Selamun aleyküm. Ee, selamun aleyküm. Şimdi Allah Resulü'nün ortamında Allah Resulü'nün evlerinizi kabristan haline çevirmeyin. Sebep şu çünkü kabristanda namaz kılınmaz. Ee, kılmış olduğunuz nafile namazlardan evlerinize de nasip ayrırın anlamı taşır. Müslümanlar o ortamda devamlı cemaate gittikleri için cemaatle namaz kıldıkları için e, evlerinde nafileleri hele yakın olanlar nafileleri, revatip dediğimiz sünneti evde kılar giderlerdi. Hemen hemen herkes bunu bilir ve böyle yapardı. Bu bizim ortamımızda böyle bir sünnet cidden ihmal edilmiştir. Herkes ısrarlıca nafileleri camide kılmaya çalışıyor. Bu da olması gereken, yani evleri kabristan haline çevirmemek için nafilelerden evde kılınması gereken, yani gerektiği kadar, yapabildiği kadar olanı da terk ediyor. İlla camide kılınması gerekiyor. Camide kılmazsa o, sünneti terk etmekle de itham ediliyor. Buna sebep onlara bir şeyler anlatabilmek için, biz sünnetleri camide kılsak ne olur gibi soranlara gelince, kılın ama evlerinize de bu sünnetten nasip ayırın. Şimdi illa camide kılamazsın. İlla evde kırı kılman gerekir de bir zorunluluk yoktur. Evlerinizi kabristan haline getirip beyin kılmış olduğunuz nafilelerden evlerinize de nasip ayırın diyor. Onun için e, burada ne cemaatin gönlünü yapmak için bir sünnetin terkine, sen şimdi insanlara bir şeyler anlatacağım diye bu sünneti terk eder, unutulmasına sebep olursan Türkiye'de olduğu gibi, mesela Türkiye'de kadınlar hiç vakit, vakit namazına gitmezler camiye. Neden? Unutturulmuştur sanki kadınlar camiye gitmez gibi. Cemaate gitmezmiş gibi. Bunlar ihmal edilmemelidir. Yani bunlar yaşanmalıdır. Bizden sonrakiler bu sünneti, yani yaşanan bir sünnet olduğunu bilmeliler. Yani evde kıl daha hayırlıdır şeklinde diyemezsiniz. Cemaate gelebilirler. Bir şu an tamamen bunu Türkiye'de terk etmişlerdir. Terk edilen bir sünnettir. Hatta burada hani <gülüyor> bizde Allah Resulü'nün hadislerine baktığınızda cenaze namazına iştirak eden kadın vardır. Burada da Türkiye'de birisi okumuş bunu ortaya çıkarmış. Kadın cenaze namazına gidebilir diye ta ön safta erkeklerle beraber duruyor. Onun için bazı sünnetlerin unutulmaması için ki unutulur, terk edilir konuma gelmemesi için bilinmeli herkes yapabildiği kadar onu yapmaya çalışmalıdır. Eee bazı sünnetler vardır ki yani mesela mescide girdiğinizde iki rekat kılmadan oturmayın deyince bunu katiyetle terk edemezsin. Yani kılmadan oturamazsın. Hatta böyle oturanı kaldırabilirsin. Zaten o sünnetin edasındaki gelen yani tavsiye, emir sırası nasıl geldiyse bu kendisini hissettiriyor. Onun için ne birilerine bir şeyler anlatmak için illa camide evi bırakmak gerekiyor. Evde de nasip ayırırsın. Buraya da nasip ayırırsın. Bunu yaparsın. Evet. Peki. Selamun Aleyküm. Allah razı olsun canım. Ee, Diğer bir soru şu şekilde. Allah Hazreti Celle'ye Kur'an'da müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de inananlara tevbe istiğfar etme düşmez buyuruyor. Başka bir yerde de onların namazını kılma başlarında da durma diyor. Fakat bizim toplumumuzda namazını kılmamış ama la ilahe illallah diyen kimseler var. Bu hal üzerine ölüyorlar. Bunların namazı kılınır mı? Yoksa cehaletin maziret olmasından göre mi muamele edilir? Selamun şimdi e, Tevbe Suresi'ndeki gelen ayet-i kerime e, Ebu Talib'in vefatında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in onu kelime-i tevhidi şehadeti ikrara davet olayının akabinde başlar Ebu Talib bunu telaffuz etmez ve öylece ölür Allah Resulü de diyor ki her şeye rağmen senin için tövbe ve istiğfar talep edeceğim. Yani böyle diyor. Tabii ki hemen akabinde bu ayeti kerime iniyor. Ayeti kerimenin iniş sebebi Ebu Talib'in olayıdır. Açıkça küfürde şirkte öldükleri bilinenler için ne oluyor ki nebiye ve müminlere onlar için tövbe ve istiğfar etme çalışıyor diyor açıkça şirkte öldü bilinenler için Allah Resulü Medine'ye geldiğinde annesinin mezarını ziyaret etmek ister ve tövbe istiğfarda bulunmayı düşünür Allah Azze ve Celle'den izin ister allah Azze ve Celle sadece annesinin kalbini ziyarete müsaade eder. Onun için tevbe ve istiğfar etmeye izin vermiyor. Şimdi bu gösteriyor ki, Allah Resulü'nün annesi, Allah Resulüne nübüvvet gelmezden 34 sene önce vefat etmişti. Yani, Allah Resulü daha çocuktu annesi vefat ettiğinde nübüvvetten 36 sene önce o ortama şirk ortamı denilmesine rağmen annesinin açıkça şirkte ölüp ölmediğini bilmiyor. Bilmiyor. Eğer bilerek bu izni isteseydi bu günah olurdu. Nasıl? Çünkü daha önceden açıkça şirkte ölenler için ne oluyor da nebi ve müminler tevbe ve istiğfar ediyorlar? Ayeti inmişti amcası hakkında. Her şeye rağmen senin için tövbe ve istiğfar edeceğim dediği için. Daha önceden bu ayet geldiği için annesinin de açıkça şirkle öldüğünü bilseydi, katiyetle tövbe, istiğfar için izin isteyemezdi. Çünkü bu o zaman suç olurdu. Bu gösteriyor ki bazen birisinin açıkça nasıl bir şirkle öldüğünü şirk ortamı da bilemeyebiliriz. Ha, mazerete gelince, tabi, Mazeret de daha önce de zikrettiğimiz gibi cehaletin özür olması genel anlamda mazeret, cehalet mazerettir ama herkese, her yerde, her meselede, her zaman değil. Birisine mazeret olan özür, bir sebep, cehalet bir başkası için olmayabiliyor. Beyat evet, bir şey vardır ki onda cehalet mevzu bahis değildir. Bazı şeyde mevzu bahis olabilir. Mesela alay ve istihza konularına baktığınızda katiyetle burada bir mazeret yoktur, özür yoktur. Çünkü istihzanın alay etmenin hangi boyutunda olursa olsun ne anlama geldiğini herkes bilir. Burada şimdi e, namaz kılmaya gelince Bence, bu gibi sorudan evvel bütün insanlara hücretin ikame edilmesi gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Bazen öyle oluyor ki, adamın hakikaten cidden küfürde açık açık küfürde olduğunu, onun namazına gitmemek gerekir. Normal boyutta namaz da gitmememiz gerekir. Çünkü Suud'daki ulemanın tümüne bakacak olursan, hepsinden sudur eden fetva, namaz kılmayan kişi yıkanmaz, Müslüman mezarlığına konulmaz, onun namazı da kılınmaz. Namaz kılmayan için böyle bir hüküm vardır. Biz şimdi bazen bunu bu toplumda özür için kullanabiliyoruz. Ama bence buna yoğunlaşmadan evvel, ölmeden evvel, yaşadığımız, bulunduğumuz, etrafımızdaki herkese, Şirk olan bir müminin inandıktan sonra yapması gereken şeyleri ısıraklıca böyle bıkmadan anlatmamız gerekiyor. Ee, bunu da genel anlamda hüküm şeklinde soruyorlar az önceki sorduğun soruda bence genel anlamda cevap vermekten sakınmalıdır çünkü bu kişiye göre uygulanabiliyor biliniyor. Bazen bunu yapabiliyorsun. Mesela su tortamında namazı terk eden birisi için bu özür olmaz. Ama Türkiye ortamında e, namazı terk eden birisi için bazen olabilir. Çünkü namazı terk etmenin küfür olduğunu bu toplum bilmiyor. Bazı şeylerin şirk olduğunu bu toplum bilmiyor. Ha. Onun için yani cenaze namazı, onu kastediyorsunuz. Farz-ı kifayedir. Birisinin namazını kılmak istemiyorsanız kılmayın. Bu da önemli değildir. Ama düşünün çok yakınınız birisi, yakınınız olan birisi öldü. Bunun namaz kılmadığını da düşünün. Şimdi ben bunun namazını kılmam sözü sizin için geçerli sayılma. Çünkü o kadar yakınsa, önceden en azından şifai olarak demeniz gerekir. Bir zaman köyde, Komşulardan birisi vefat etti. Yedi gün sonra beni yemeğe çağırmışlardı. Yedinci günü yemek verirler ya. E, gitsen bir dert, gitmesen başka bir dert. Dedim ki, gidelim. Bakalım ne yapacaklar. Vardım, yemek hazırlamışlar. Tabi önce hocalar hemen hazırlandı, Kur'an okuyacaklar. Büyük caminin imamı başlayacaktı. Ona dedim ki Ali ne yapıyorsun dedim. Hocam Kur'an okuyacağım dedi. Daha önceden sen gelip dedim Ekrem Dağı'da buna hiç Kur'an okudun mu okumadım. E o zaman şimdi ne halt ediyorsun dedim. Buna hayattayken Kur'an'ı okumak gerekir. Bu münasebette de or orada amcam vardı, o öğlenin babası vardı. Mesela size söylüyor ikisi de namazsız olarak bilinir ama ezan okunur. Herkes camiye gelir, bunun ikisi gelmez eğer siz benden evvel ölürseniz dedim, ben senin cenazenize gelmem şimdiden haberiniz olsun dedim. Çünkü siz hayattayken camiye gelmiyorsunuz, namaza ne ihtiyacınız var ki sizin namazınızı kılalım. Çünkü namaz, cenaze namazı dediğimiz yani dua, istiğfar eğer bir tevhid ehlinin cenazesinde 40 tane tevhid ehli bulunsa Allah onların şefaatlerini kabul ediyor. Çünkü cenaze namazı bir mevtaya tövbe de istiğfar bulunma basit bir olay değil. 40 tane tevhid ehli yani bir ölüye tevhid ehli olan tabii ki açık yani tevhid olması gerekiyor. Açıkça şirkini bilmediğimiz diyelim. Ee, onun için Allah bunların şefaatlerini kabul ediyor. Bence hükmü umum vermemek gerekir. Fert fert bazen uygulanabilir. Genel anlamda da Genel, yani genel anlamda zaten tasavvuf olsun şu şey olsun bir şirk ve küfür ortamıdır. Genel anlamda bu fetva'yı verdiğimiz zaman insanlardan kopmaklık gündeme geliyor. Aslında biz önce insanları şirk ve küfür gibi meselelerden ayırmamız gerekiyor. Bunların tanınmasını sağlamak, onların tanımalarını sağlamak, onun için de devamlı gündemde biz tevhidi tutmalıyız. Ama bakıyorsun birileri, Devleti gündemde tuttuğu kadar tevhidi gündemde tutmuyor. Çok basit meseleleri gündemde tuttuğu kadar tevhidi gündeme taşımıyor. Onun için e, genel anlamda fetva vermeden, ben mesela kö köyde diyeyim, benim olduğum yer küçücük bir yer. E, orada birisi ölse, siz namaza gitmeseniz belli olur. Öyle birisi öldüğünde ben erkenden köyden çıkar giderdim. Yani çıkıp giderim. Kılmam onun namazını. Ama aynı şeyi ben en yakınıma da uygulamam gerekir. Burada haksızlığım daha çok gündeme gelir çünkü yakınıma daha çok bunu anlatmış olmam gerekir. Onun için genel bir hüküm verip insanların yanlış uygulamasına yol kapı açmamak gerekiyor. Evet. Evet. Selamun Aleyküm. Allah razı olsun hocam. Şimdi üç tane soru var fakat 10 dakika e, kaldı derse. E, bunlardan birisi belki kısa sürecek cevabı. E, diğer ikisi uzun açıklanmasını gerektirebilir. Ben bunları size arz edeyim. E, diğer ikisini de herhalde e, ya bir sonraki derse Erteversiniz diye tahmin ediyorum. Bunlardan birisi e, az önce sorulan nafile namazları, yani sünnet namazları camide kılmak konusunda ek bir soru. Halkın bizlerin sünnet kılmadığı hakkında yaptığı iftiraları def etmek için sünnetleri camide kılın diye söylemler var. Bunun hakkında ne dersiniz şeklinde? E, diğer iki konuda... İlim nedir? İlim ehlinden nasıl faydalanılır? Meal okumak, hadis okumak, ilim tahsil etmek midir? Ee, bunu sormam istenmiş. Ee, yine geniş kapsamlı diğer bir soru. Bir haramı meşrulaştırmak şirke girer mi? Yani içki içmenin haram olduğunu bilen biri içki fabrikası kurarsa bu fiili şirk midir? Şeklime gelmiş hocam soru. Buyurun inşallah. Selamun aleyküm. Selamun Aleyküm. Ee, camideki nafileler için az önce birkaç cümle geçti ama herhalde pek anlaşılmadı. Ee, camide nafile kılabilirsiniz, bu yasak değil. Ama evlerinizi kabristan haline getirmemeniz gerekir. Nafilelerinizden evlere de nasip bayırmanız gerekir. Bu, e, Allah Resulü'nün zamanında ve bazı ortamlarda insanlar yüzde seksen doksan nafileyi katiyetle camide kılarlar. Çünkü herkes buna alışıktır. İşte nafilelerini evde kılarlar. Toplum buna alışıktır. Bizde ise toplum alışık olmadığı için bizim sünneti terk ettiğimizi söylüyorlar. Ha, camide de kılınabilirliğini göstermek için camide kılabiliriz. Ama illa camide kılıp bu tövmeti def edeceğiz diye evlerinizi de kabristan haline getirmemeniz gerekir. Yani dengeyi bulmanız lazım. Hmm. Ee, i̇kinci soru üçüncü aklımda kaldı. Ee, i̇kinci soru ise e, haramı meşrulaştırma. Ha ilim talebi nedir? Evet tamam. Eee Haramı meşrulaştırma, insanın haram işlemesini sağlama, teşvik etme. Bu şimdi genel anlamdadır. Allah Resulü bunlara lanet etmiştir. Yani içki yapılacağını bilerek bir bağa bakma, yetiştirme, onu toplama, taşıma, sıkma, ne olursa olsun lanetlenmiştir. Lanetlenmeden öte bir şey diyemeyiz. Melundur. Yani Allah Resulü'nden net olarak gelen ifade budur. Ama haramı helal kılma niteliğinde olsa bu Allah'tan gayrı Rabb edilme ve küfre götürür açıkça bu. Yani hüküm olarak götürür. Bunu böyle biliriz. İlim nedir deyince şimdi meal okumak, hadis okumakla ilim midir şeklinde söz bence çok cıvık bir ifade. Şimdi ilim deyince neyi kastederiz ilim talebi? Ya ben Kur'an'ı açarım, bir ayet okurum. O ayetin anlamını anlamaya çalışırım, sorarım, ederim. Bu ilimdir. Bu ilimdir. Yani ilmi başka nasıl anlarız? Ben bir hadis okurum. Bana ibadetten bir şeyi Muamelattan bir şeyi, ahlak, edep, fazilet tezki eden bir şey öğrenirim. A bak bu ilimdir. Yani ilmin yüzde elli si, altmışı, yetmişi diye bir derece yapıp tutup da bu kitapları okuyarak siz usulü fıkıh öğrenemezsiniz. Usulü hadis de öğrenemezsiniz. Yani hadis okumak için usulü hadis öğrenmek gerekmiyor. Yani Kur'anı anlamak için yani okumak için de usulü tefsir öğrenmek gerekmiyor. Kaldı ki bu insanların yüz yani binde biri Arapça bilmiyor. Bu insanlar sadece insanların ağzına bakarak mı hadis dinleyecekler, öğrenecekler. Camilerde katiplere bakarak hadis duyma çalışırlarsa belki hadislerin bir milyonda yani yani on binde beşini duyacaklardır. Benden beş hadis duyuyorsa bu insanlar kendisi sokuyarak yüz tane hadis sokuyorlar. Yani ilim talebi nasıl olur derken, ha köklü bir ilim talebi, başkalarına da öğretebilecek bir konuma gelme, muallim olabilme niteliğinde ilim talebi olma denilirse, tabi ki bunun usluğu bellidir. Ama herkes Kur'an'ı okumalıdır. Kur'an'dan ne öğrenirse öğrensin bu ilimdir. Bir tek kelime de olsa o ilimdir. Bir tek hadis okursa o da ilimdir. Bunu küçümsenecek bir yanı yoktur. Her gün bir hadis okuyan farklı bir ilim talep eder, yüz tane hadis okuyan farklı bir şey öğrenir, talep etmiş olur. Dar bir çerçeveye sıkıştırarak genel anlamda insanları Kur'an okumaktan, anlayarak okumaktan hadis okumaktan sakındırma çalışma bence sadece şeytana yardım etme anlamından başka bir şey ifade etmez. Evet pakette geldi herhalde. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن